Allah Teala Yusuf suresinin 76. ayetinde fi dinil melik yani melikin dinine göre diye bir ifade kullanılıyor. O vakitteki hükümdarın kanunlarını Allah din olarak mı kabul etmiş? Yusuf Aleyhisselamın melikin kurallarına uymasını da açıklayabilir misiniz? Bak şimdi din tabi insanların bir hayat tarzıdır. Onun için şeyde e, Kafirun suresinde ne yaparız? Lekum dinukum veliyeddin. Sizin dininiz size, benim dinim de bana dedirtiyor Cenab-ı Hak. Herkesin kendine göre bir dini var. Şimdi Yusuf Aleyhisselam orada bir bakanlık yapıyordu. Oradaki yasaları o çıkaracak durumda değildi. Kardeşi Bünyamin'i orada tutabilmek için mevcut yasalara göre hareket etmesi lazım, ona göre bir çözüm yolu Cenab-ı Hak ona gösterdi, o da onu yaptı. dîn dinül Melik dediği yani Melik'in şey sistemi, devlet sistemidir aslında o. Yani yasalarıdır, orada geçerli, geçerli kurallardır. O da orada yani bir insan gücünün üzerinde bir şeyden sorumlu olmaz. Ancak gücümüzün gittiği şeyden sorumlu oluruz. Evet.